Bismillahirrahmanirrahim. Celalih'in tepsilinden İhlas suresindeyiz. İhlas hadesi diye samimiyye, temizlik, tatlı, güzellik manasına geliyor. Yani Kur'an'a özetle derseniz, yani Kur'an'ın ilk bir sureyle ifade ediniz derseniz, İhlas diyelim. Efendimiz İhlas suresi için sürüsür Kur'an diyor. Kur'an'ın üçte birini. Hatta Efendimiz bir müsaadilere soruyor. Kur'an-ı Kerim'i bir gecede kim katmeli? Herkes farklı şey söylerken Azim Teala diyor ki ben katmederim. Nasıl? Üç ihlas okuyor Kur'an Kur'an'ı Yani tabii Kur'an içerisinde Yasin var, Kur'an'ın kalbi. Fatiha var, Kur'an'ın özeti. Ama üç tane ihlas okunduğu zaman, bir derece Kur'an'ın hatim sevabı alınmış olur. O için ihlas, Allah'ın tevhidini, mahtaniyetini, birliğini, tekliğini, ahadiyetini ifade etmiş olmakta. Bismillahirrahmanirrahim. Mekkiyetü ev medeniyyeti ev haun ev hamsı ayatıdır. Buna tefsirlerde de denilmiş, denilmiş, Medine'de nazil olmuş, medine denazil olmuş da denilmiş. Her iki rivayet de var. Kimisi dört ayet demiş, kimsi de beş ayet demiş. Şafii-mahalleviye göre de farklılık farklı arz farklı ediyor. Sünayla bağlamayın. Su yine sallıdı. Aleyhisselamın Rabbiyi. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi. Rabbiyi konusunda sordu. Mesela onda değişik şekillerde de soruyorlar. Birisinde mesela diyorlar ki ya Resulallah, sultan kainat Aleyne, cahiyat yok ne var. Mesela fizik âlimleri insanın yaşına efendimize kadar 5000 yıla, dünyanın yaşına 5 milyar, çayda evlenme yaşına 14,5 veya düz olarak 15 yılda 15 milyar yıl kadar götürüyor. Peki 15 milyar yıl önce ne vardı? Efendi diyor ki o vardı, başka bir şey yoktu. Yani 15 milyar yıl önce çayına Allah bir tohum gibi, bir çekirdek gibi bir tane gibi, bir yumurta gibi kainatı tek bir maddeden yaratıyor. Fizikte o Big Bang teorisiyle diyorlar, büyük patlama neticesinde. O zamandan beri kainat yaratılıyor. Yine Rabbimizin Kur'an'da ifade ettiği gibi o biz kainatı sürekli genişletmektediriz. O zamandan beri kainat üfürünü şişiren bir balon gibi sürekli büyüyor. Büyüdükçe denekli balon gibi üzerindeki yıldızlar adeta büyüyor, ortaya çıkıyor, görünüyor, anlaşılıyor. Aman balonun neyi vardır? En son bir nihayet var. Anleden israfil balonu sonu kürüşünde işte o zaman da riayet oluyor. Ya kainat böylece, noktadan başlayan kainat tekrar noktaya dönmüş oluyor. İşte Efendimiz de Rabbisi konusunda sorulunca Fenneze, bu ait i felime günler. Arapçada F geldiği zaman biliniz ki takibi gelir. Yani hemen akabinde, soruldu hemen arkasında sana ne gibi kül? Fe'ye Allah bir şeye ol der. Hiç zaman, süre, müddet olmak o şey hemen oluyor. Onun için Fe edatı takibi gelir. Val edatı bağlaçtır. Fe de bağlaç ama Fe daha ziyade takip edatıdır. Takibiyye olarak kullanılır. Hemen Fe nesele, bu ayetinde. Kul ey Habibim o sana benim hakkında soruyorlar ya o soranlara ne? Neydi? Şurdu. Huvallah o oh, Allah. Hüve mütteda Allah'ın onun haberidir. Ahad da onun sıfatıdır. O Allah ki birdir. Hani falla falla da Allah kelimesi haber ve ahadın beden. Burada mesela normalde cümleler, kelimeler mütteda da haberden konuşur. Hüve o nedir Allah'ın Allahdır. Mütteda ve haberdir. Ama bazen haber mütteda ya da Eğer öyle yapmayıp da şöyle yaparsa. Allah buyruğu içerisinde haber olarak ve mübtedâ haber Allah ifadesi hatta onun bedeli olmuş oluyor. Yani o Allah'tan bedel bir olandır. O Allah ki bir olan ve tek olandır. Manası orada çıkmış olur. Evet, bedeli uydu. o Allah'tan bedeli o hak ah, ifadesi. Elvel ve ev haberi şayet. Ve ikinci haber de olur. Bir Allah'la ve ve o Allah'tır, o birdir İkinci haber olarak da sıklanabilir. Ve devam ediyor. Allah samet, o Allah samet'tir. Bu da müddedde onu haber Aynı zamanda Allah müddedadır, haber onu samet onu haberdir. Haberini nasıl anlıyoruz? Sonudır ve dir olursa Allah samet dir, dir. bağladığımız zaman notlayınca dir dir ile bağladığımızda. O kelimenin haber olduğunu anlıyorsun. Yani Sametten kast ne? Ey mukaddeski hava devam et. ihtiyaçlar konusunda sürekli olan ihtiyaçları karşılayan. Sametini anlamı oldum. Mesela Allah isminden sonra en kapsamlı isim Samet ismidir. Varlıklarda en çok tecelli eden isim Samet ismidir. Samet diğer bir ifadeyle Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması insan ve diğer varlıkların her şeye muhtaç olması Yani daha açık ifadeyle, Allah artık ifadeyle artık ifadeyle hiçbir şeye muhtaç değil, insan eksik ifadeyle her şeye muhtaç. Sonsuza de her şeye muhtaç. Allah da sonsuza de hiçbir şeye muhtaç olmaya. İnsanlar her şeye muhtaç olur. Böylece Allah'ın güç ve kudreti itibariyle her olan insanın ihtiyacını giderendir, ihtiyacını sağlayan manasına geliyor. Lendeli bir intifahi mücadese diye. Ve ne Allah'ın ne evveli var, ne sonu var. Ne öncesi itibariyle anne babası var, ne sonrası itibariyle evlad var. Öncesi de sonrası olmayan. Öncesi itibariyle anne babası olmayan, sonrası itibariyle de evlad olmayan. Ne başkasından kendisi doğmuştur, ne de başkası kendisinden doğmuş değildir Yani faydalanmak için herhangi bir cinsel ihtiyacı yok. Herhangi bir cinse ihtiyacı yok. Ve intifayı vurduğumuz imin Ve sonradan da çıkmış değil. Sonradan da oluşmuş değil. Allah'ın varlığı ezelidir. Zaten ezelî olan ebedi bulur. Başlangıcı olanın mutlaka sonu vardır. Başlangıcı olmayan sonu olmaz. Bir şeyin sonu yoksa demek ki başlangıcıdır yok. Bir şeyin sonu varsa demek ki başlangıcıdır. Allah'ın başlangıcı olmadığı için niye yok? Çünkü hudus değil. Çünkü sonradan oluşmuş değil. Başlangıcı olmadığı için sonu da olmayan, evveli olmayan. Ondan dolayı ne öncesine, ne sonrasına muhtaç olmayıp öncesi yönüyle anne babası olmayan, sonrası yönüyle de evladı olmayandır Ve aynı zamanda velen yürümler <gülüyor> Hiçbir şey onun küfürü değildir, eşi, benzeri dengi değildir. Hiçbir şey ona denk değildir. Rakip değildir, benzer değildir, aynı durumda değildir. E yani mükafer denklik konusunda ve nüvanseler ve benzerlik konusunda. Denklik ve benzerlik konusunda hiçbir şey onun dengi ve de benzeri değildir. Zaten dengi ve benzeri olabilmesi için başka bir şey onun o şeyin ezeli ve ebedi olması lazım. Ezeli ve ebedi olması lazım. Hiçbir her şey, altlar dışındaki her şey, varlığı itibariyle belli bir başlangıçta ölüşüm içindir ki, ondan dolayı onların da sonu varmış. Bir, ikincisi matematiksel kuraldır. İki tane sonsuz olmaz. İki tane sonsuz olmaz. İki tane sonsuz rakam olmaz. Bir rakam sonsuzsa, eğer ikinci bir rakama sonsuz de, diyebilmen için bu zaman ikinci rakamın birinci rakamı sonlandırması lazım nihayet ederdesiz lazım ikelessiz sonsuz olsun. O halde demek ki iki tane sonsuz var olmayacağına göre Allah da başlangıcı itibariyle sonsuz olduğu içindir ki ondan sonraki sonra dünyaya gelen varlıklar sonsuz değildir. Belli bir sonları vardır, belli nihayetleri vardır. Evet. E fe law bu da ona müteallimdir, bağlantıdır ve kutdim alayhi an-nawm hidukasli bin nafi ve aatlu aat ve ismi ismi yakın buradaki yakınının ismidir. O ahak ifadesi ankaberi ya bir ayetin bir Yani demek ki burada yani Allah'ın birliği konusunda özel olarak ikna suresi bunu özel Tek olarak da Allah birdir, tektir, eşsizdir, benzersizdir. Bütün varlıklar kendisine muhtaçtır, kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Öncesi ve sonrası yoktur, hiçbir şey onun benzeri, küfürü ve de dengi değildir. İhlas suresinin yani özü ve özeti bu olmuş oluyor. Herhalde anlaşıldı değil mi? Özetle İhlas Zaten Celale'nin özetini vermiş oluyor. Tebbet suresine gelince Mekke'ye tür kamsu ayatı. Bununla ittifak edilmiştir ki Mekke'de nazil olmuş. Deş ayetten ibarettir. Yani Kur'an'ın ayetleri 12 yıl Mekke'de iniyor. 11 yıl Medine'de toplam 23 yılda tamamlanmış oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lemma baktaki da'nın evi salam aleyhissalama'a tamdol. Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendi çevresini kavmini çağırdı. Davet etti. Dine davet etti. Vekal dedi inni nezir olun Ben sizin sizi korkutucuyum. Kur'an'da efendimiz alemlerin alemi olarak sıralanırken sıralanırken ben müjdeleyen ve nezir eden. Efendimiz hem cennetle müjdeleyicidir, hem cehennemle korkutucudur. Onun için Efendimiz onlara ben sizin için bir uyarıcıyım. Neye karşı uyarıcıyım? He Nezîrün nebubbeyni yedî azâbin şerî İleriniz sizi bekleyen şiddetli bir azaba karşı uyarıcıdır. Cennete karşı müjdeleyici beşir, cehenneme karşı nezîr ve uyarıcıdır Efendimiz Aleyhissalâtu vesselâm. Fekâle ammehû <-ne -hulu> Boynun kolsun. Amcası Ebu'le dedi ki Tembelle'ye, ya Muhammed sen bizi bunun için mi çağırdın? Allah Allah, bizde zannettik ki çok önemli bir şey söyleyeceksin. Yani sen bizi şimdi bu peygamberliğini söylemek, bizi cehennemle korkutmak, uyarmak için mi çağırdın? Bu, hizmetin ikinci sene, Efendimiz'in peygamberliğinin ikinci senesinde oluyor. Ayet-i kerimede bildiğiniz gibi inen ayet, Alak suresi bir karar. İkinci inen ayet ise, o zamana kadar iki yıl gizli, Efendimiz Erkan'ın kendine gizli insanları davet ediyor. İki yıl sonra gelen ayette, ''Gâ'l yü'el münnesi'l ku'fe'ezzi'l ba'şi'edikâ'l'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l'a'l bir vefiye harekete bahir. En örtüsüne bir Nebihah çevreni, akrabanı, yakınlarını dine davet eden temiz tut diye açıktan açığa duyurması üzerine Efendimiz kavramını topluyor. Onlara kendisini bir uyarıcı. Önünüzde sizi şiddetli bekleyen dehşetli bir azap var. Onu nasıl uyarıyorum? Çünkü siz tat alıyorsunuz. Allah birliğine benim peygamberi olduğuma iman edin diye davet edince amcasını terk vermek. Elim uygulsuz. Burada elin kurumasındaki bu mecazdır tefsir ilminde, belagat ilminde. Şimdi el kuruyunca bütün işler elle yapılmış. El kuruyunca o insan hiçbir iş yapamıyor. Tembel, altın bir vaziyette. Onun için Araplarda bir deyimdir. Yani hiçbir iş yapamayasın. Hiçbir iş yapamayasın mağarasında elin kurusun ifadesi bir beddua ifadesi olarak kullanmıyor. Tembellik. El-i Hazar'da altın sen bizi bunun için mi çağırdın, elini kurusun deyince nezeler. Birçok Kur'an'da ayet var, hep Efendimiz'i savunmuş. Kevser suresinde öyle, öyle ileride gelecek. Efendimiz'e nasıl hakaret edilirse hiç Efendimiz cevap vermeye girilir. Hemen Allah Efendimiz'i savunmuş. Ne diye? Tebbe, hasire, zehir olmasın, zarar etmesin, aşağılamasın. Yeda, yedanın aslı yedan İki elin kurusun. Yani öyle bir elin dedi. değil. İki elin hiçbir iş yapamayasın. Zarara düşesin eliyle. Ey İhuleye senin iki elin kurusun. E yani cümlet oğul ve o bire anha filye değil. iki elle tabir edilmiş. Niye? Ha, mecaz. Mecaz. Hakikat değil yani. Bu bir mecaz ifadesidir. Bir elle eksenen ef'al. Çünkü birçok fiiller nezâvı bi'himâ. E o elle. İndirip kaldırılma, bütün işler ellerle yapılır. Ve hazir cümleti dua. Bu cümle dua cümlesi. Yani diğer bir ifadeyle ve dua cümlesi konuşuluyor. Ve tedbe. Evet. Ve kurudu da. Elin kurusun ve kurudu da. Yani hasire ve ve haziri haber. Bu cümle onun haberi. İki el kurusun ve de kurudu da. Ve de kurudu da. Hakikaten öyle. Şu noktada da kurudu. Burada ilgili bir şey söyleyeyim. Geçen yıllarda internete girerseniz orada görürsünüz. Geçen yıllar içerisinde bir Hristiyan Müslüman oluyor. Müslüman olmasının sebebini Tephes Suresi'ne bağlıyor. Niye Müslüman oldum diyorlar. Diyor ki, bu sure diyor Ebu Leheb'in örgünden sekiz yıl önce indi. Yani ortada daha sekiz yıl varken, sekiz yıl varken Ebu Leheb eğer Kur'an'ın Allah'ın sözü olmadığını, peygamberimizin de onun peygamber olmadığını böyle ortaya koyacak elinde bir delil olması için tam bir fırsattı. O fırsatı değerlendirmedi. Yani münafıkcasına diyebilirdi ki bak ben Müslüman oldum. Ben Müslüman oldum. Ey Muhammed sana iman ettim deseydi o zaman o ne olmuş olurdu? Boşa çıkmış olurdu. Boşa çıkmış olurdu. Daha ölümüne sekiz yıl olmasına rağmen Allah onun o sekiz yıl içerisinde dair Müslüman olmayacağını iman etmeyeceğini mucize bir surette ifade etmiş oluyor. O ya onun için eskiler derler ki aklı tavuk aklı gidiyor. Yani pek düşünemez. Kafası çalışmaz. Yani müşrikliğini de bilmiyor. Dinsizliğini de bilmiyor. Ulan onun münafıklık ya de ki baksın Allah'ınız dedi ki Ebu Ler'in eli kurusu dedi. Allah'la Müslüman olun. Ben Muhammed'e inanıyorum, Allah'a da inanıyorum. Yani sahtekârlığını bile yapamıyorum. O müşrikliğinde, dinsizliğinde sahtekârlığını bile götüremiyor. Ve tabii ki ne oluyor? O Hristiyan biliyor ki, demek ki Kur'an Allah'ın kelamı ki Ebu Leheb'in 8 yıl yaşayacağı halde Müslüman olmayacağını biliyor. Kesin bir sure olaraktan bunu, bu ayeti indiriyor, bu sureyi indiriyor. Onun için onun dünyada da afiyette de zarara uğrayacağını ifade ediyor bu sure. Evet kekavleym şunun gibi mesela bu cümle zarar ifade ediyor mesela ne gibi helke oldu Allah onu iyi versin Allah onun belasını versin bedduasında olduğu gibi böyle deyince ne oluyor vakt helke gerçekten helap olmuş oluyor. Ve ama bir Efendimiz ne yapmıştı onları cehennem azabıyla korkutmuştu. فَقَالَ اِنْكَالَ مَا يَقُولِ اِبْنِ اَخِي Ey kardeşimin oğlu Hakk'a eğer senin dediğin gerçekten hak ise فَاِنْنُ اُفَلْدِي بِمَنْهُ بِمَالِي بَبَلَدِي Ben seni kurtardım. Malım da var, çok çocuğum da var. Ahirete gittim mi, cehennem mi gelecek aa paramı verdim, kurtuldum. Aa çok çocuğum var, artan güçlü. Onun için senin korkutun o cehennem beni enteresan etmez, bana zarar vermez. Benim malım da çok yani dünyada zannediyor. Dünyada bir sıkıntıya gittiği zaman rüşvet verip, işi kurtarır. E, dosyayı kapatır. Orada da böyle zannediyor. Ahirette sen beni cehennemle mi korkutuyorsun? Manu da çok, evladım da çok. Böylece ben işi çözerim diye onun o söylemiş olduğu Efendimizin söylemiş olduğu şeye karşı Efendimiz onu cehennemle tehdit etmiş oluyor. Bunun üzerine ayet onun o mantığına da cevap veriyor. He, malın var çocuğu mu var derse o zaman bak bakalım nezene bunun üzerine bu ayet-i inmiş oluyor ayet-i de ayet-i kerime de ayet-i de ayet hemen Rabbimiz onların o, ebulen, o şeyine şu cevabı veriyor ona malı da fayda etmedi ve ma kese ve kazandığı şey de fayda etmedi. ne malı ne de kazandığı, ona hiçbir fayda vermedi. Mazi olduğu için vermeyecek manası Aynı zamanda vermeyecek. Yani ey ve bu çalışması, veleduhu da ve alına bir mana yolu. Yani buradaki mazi olarak alına zikretmesi, muzari manası var. Şu mazi ile muzari arasındaki fark şu. Muzari'de süreklilik var. Yani şu anda fayda vermiyor, bundan sonra da vermeyecek. Muzari manasında süreklilik var. İngilizce'deki ilk taksi gibi. Mesela go gitti, boy gidiyor. Hala gidiyor. O sürekliliği bildirmek için ilk taksi geldiği gibi, Arapçada Muzari fiili sürekliliği bildiriyor. Ahiretli de sürekli onun evladının kazandığı, kendisinin kazandığı hiçbir şey ona bir fayda vermeyecek. Daha ne olacak? Seyaslanane, ateşe at. Yasla, dayanmak manasına da geliyor. Yani düşünün ki ateşten bir duvar, o ateşten duvara yaslanacak, dayanacak. Aynı zamanda atma manasında var. Ateşe atacak. Nasıl bir ateş? Zâten leheb. bir ateş. Onun için Ebu Leheb'e denilmiş? Ebu Leheb, ateşin babası. Yani ateşe atılanı temsil ettiği içindir ki, ateşin babası manasında ateş. ateşi. yani telhâhu ve tûkâdû sürekli yandırılan alevli ve sürekli altına otu, odun atralarından iç sönmeye, sürekli yanan bir ateşe atılacak. Fe yemaale tekiyetu lilehabe vechehu israhan bihumrate. Hem parlatır hem kırmızı ve kızıllık olarak da olaraktan, yüzüne sürekli alev verir. Parlayarak hem yüzünü kızartarak hem o şekilde alevli olan bir ateşe o Ebulehad atılacaktır. Sadece kendisi mi yok, şimdi o suç ortağı da var, o amra et onun karısı da. Atun ala damiri musalli, buna atfediyor. Sabahu el fasudil mafkuri ve suta tuvayil ümujemil. Hanım olan ümujemil de onunla beraber ona at Ebu ebuleheden beraber o da ateşe atılacak. Peki nasıl, hangi durumda hamma? letü veya hammâlete her iki şekilde de olur. Bir refki ve nasbi. Hammâletü hatatta olur, hammâlete hatatta olur. Biz hammâlete batak okuduğumuz gibi. He, odun hamalı olarak. Odun hamalcısı, taşıyıcısı olarak karısı da o ateşe atılacaktır. Nasıl bir odun, yani normal düz böyle kolay taşınan mı yok. Eşşel kula sağdani, terkihi he, öyle dikenli sırta batacak derecede dikenli olan odunları da cehenneme haman olarak taşıyacaktır. Niye? Ne yapmış? Suçu suçuşu? Suçu şu. تَفِيْهِ فِي تَلِيمِ نَبِي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فِي Boynunda unuk kuhar var, haplun minmesed. Liften örülmüş bir iple. Yani kemer gibi, kemer gibi, o geniş halatlar gibi ondan liflerden örülmüş ip ile. Ki şu Şunu Ümmü Cemile Ümmü Cemile Efendimiz Ümmü Cemil Efendimiz Aleyhisselam'ın sabah namazına giderken yolunu takip ediyor. Ona göre yolunun üzerinde dikenli ot koyuyor. Demek nasıl bir zevk alıyorsa ta ki efendimiz sabah namazına giderken tamam diye görmeden o dikenlere bassın da bir yerleri kanasın Ümmü Cemil onlar zevk alsın. Efendimiz'e bu eziyeti yaptığı için, yaptığından dolayı bir ahirette aynen cehenneme odun taşıyıcısı olarak da böyle dikenli odunları taşıyacak, beline batarak da taşıyıcı olarak da cehenneme girmiş olacaktır. Boynunda da o kemer gibi o geniş halaplar, büyük iften yapılmış halatlarla boynunda bağlı olarak. وَحَزَيْا كُمْلَةَ حَابُ مِنْ حَمَلَةَ الْحَطَبِ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ اَلْنَسْبِهُ وَنَاطُفْ وَاِمْرَا اَتْهِي لَنْ خَرَرُ مُقْتَدَهُ Bu mukadder bir cümlenin haberi olduğu gibi aynı zamanda sıfatıdır. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ Ne olduğu halde sıfatı ney? O liften ölürmüş bir boyunda olduğu halde. O özellik ile bulunduğu halde o karısı da onunla beraber cennete girecektir Ebu Leher'le birlikte. Anlaşılıyor mu? Evet, ve evet de bu da Ebu Lehel ile ilgili işte bir mucizesi de orada çıkıyor. Hakikaten böylece Ebu Lehel ve karısı Ümmü Cemil Efendimiz'e yaptıklarını böylece karşılıklarını görmüş oluyorlar. Bundan sonra nasıl Suresi. Nasıl Suresi Suret-ül Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl yardım manasına geliyor? Müsret, mansur, nasır gibi yardım manasına <gülüyor> evet nasıl ökülünden gelmiş oluyor maziyi olarak da nasıl masra konmuş oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Medeniyecim selasu ayeti. Bu da ittifakla Medine'de nazir olmuş ve üç ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. İzaca. İza şart edatıdır. Muhakkak şart varsa, cevabı da vardır. Şart edatı varsa mutlaka cevabı da vardır. İzaca geldiği zaman, geldiğinde ne? Nasrullah, Allah'ın yardımını kime? Nebi Yılsallahu Aleyhisselam, Peygamberimize. Neye karşı? Alâ a'adâli. Düşmanlarına karşı Allah'ın musreti geldiğinde. Daha ne? Vel-Fetih. Fetih geldiğinde, yani fetir Mekke'de. Mekke'nin fetih. Ve Allah'ın, Allah'ın düşmanlarına karşı Rasule yardımı geldiğinde, he, cevap geldi. nase. <gülüyor> devam ediyor şartta. nase. <gülüyor> Daha ne olduğunda insanların görürsünse, ne olarak <gülüyor> giriyor oldukları halde. Nereye fi'diin <gülüyor> illahi? Yani <gülüyor> Allah'ın dinine insanların girdiğini gördüğünde. Nasıl? Efwac. <gülüyor> Her bir bölük bölük yani cemaatin bağı makanesi tulo fiili vahiden vahiden ister teker teker teker teker ne zaman vezareke bağı fetih Mekke'de Mekke'nin fetinden sonra teker teker birer birer aynı zamanda bölük bölük İslam'a insanların girdiğini gördüğünde bu ne zaman oluyor? Fetih Mekke'de canı Arabu min aktar al arta Birçok yerin birçok yerlerinden Araplar, Araplar, Efendimiz'e itaat edici olarak, muhtib olarak, boyun yükmüş kabul etmiş olarak Mekke'nin fethinden sonra bölük bölük insan, insanların İslamiyet'e girdiğini gördüğümüzde He, işte bütün bu olaylar olduğunda Fesebbih Ey Habibim sen tesbih et bir hamdir i rabbike Rabbini hamd ile, övgü ile Rabbini tesbih et. Yani ey bir hamd Yani tesbihine hamd'ı dedikler. Hem tesbih hem hamd olur Tesbih Allah'ı takdis etmek. Ham Allah'a şükret etmek. Takdis ya Rabbi ne kadar dünyada eksiklikler, noksanlıklar, kusurlar var ise sen hepsinden birisindir. Bu takdistir, tespittir. Hangisi ezelden ebede, geçmişten geleceğe, ne kadar övülecek şey varsa, ey Rabbim sen bütün övülecek şeylerin hepsine fazlasıyla layıysın, manasını vermiş oluyorlar. Daha ne yap? Ve ona istifa da bulun. Ona tevbe de bulun. Çünkü Allah tevbeleri çok çok kabul ederdir. Burada bir noktayı, ince bir nokta var. oraya size arz edeyim istifhar. Allah efendimize diyor ki istifhar et diyor. Tevbe et. Oysa biliyoruz ki Peygamberlerin beş sıfatından birisi de düşme sıfatıdır. Yani peygamberler günah işlemezler. Peygamberler masumdur. Niye günah işler? Niye günah? Yani işlemiş mi ki istifhar, tevbe etsin? Bunu şununla ifade eden bir rivayette efendimiz diyor ki ben günde 20 defa, bir rivayette 100 defa tevbe ediyorum diyor. Tevbe ediyor. Hatta Mevlana'nın hocası Şems'e soruyor. Şems'e soruyor. Hz. Muhammed mi büyüktür? İbrahim Eten mi büyüktür? O diyor ki ya böyle mu olur diyor. Evet ya, peygamberimiz büyük diyor. Peki diyor İbrahim Eten diyor ki ya Rabbi ben oldum. Bitti. Tam oldum yani. Kemale erdim derken niye peygamberimiz diyor ki ben her gün yetmiş defa tevbe ederim diyor. Mevlana şu cevabı veriyor, Diyor İbrahim Ethem diyor bir bulunduğu bir makamın sonuna ermiştir. Ama efendimiz her bir İbrahim Ethem'in ömür boyu bulunduğu bir makamı günde 70 defa o makamı aşmış oluyor. Onun 70 katına çıkmış oluyor. İbrahim Ethem'in ömrü boyunca ulaşmış olduğu bir makamın sonuna efendimiz 70 defa onun makamını 70 kat geçmiş oluyor. Anlatabildim mi? Yani 70 tam ona göre düşün. Ömrü boyunca Efendimizin geçmiş olduğu mertebeleri düşünün. Yani buradaki Efendimizin mesnafiyonu derken hani yine bir hadis var. İki güne eşit olan zarardadır. İki güne eşit olan zarardadır. Yani Efendimizin dünüyle bugünü arasında en az 70 derece fark var. En az 70 derece fark var veya diğer dünya'da olan 100 derece fark var. Yani demek ki bu şuna benzer. Efendimiz biz dir ömür boyu bir kat çıkıyoruz. Bina'nın bir katını çıkmışız. Ama her bir efendimiz bir binanın bir saray binasının 100 katını çıkıyor. 100 katını çıkıyor. 70 katının 100 katına çıkmış oluyor. Bizim ömür boyu ulaştığımız bir katar efendimiz bir günde 100 katı fazla, 70 katı fazla çıkıyor. Manevi rütbesi, manevi derecesi, aynen bunun gibi asansörde yükselmeyi. Her gün asansörde Efendimiz yüz kat bir önceki güne daha fazla yükselmiş oluyor. Onun için de estağfirullah. Manevi makamının yükselmesi için istiğfarda bulunur. Aslında biz tevbe istifarı şu şekilde de yanlış anlıyoruz. Tevbe istiğfara değil ben. Ne zaman? Hemen aklıma günah geliyor. Yani, günah işleri ondan sonra. Tevbe ve istifa zannediyorsun ki günahtan sonra işlenir. Aslında öyle değil. Bu şu anlama gelmez. İlla yıkanmak için kirlenmek mi lazım? Yok. Biz öyle zannediyoruz. Ne zaman yıkanılır? Daha kirlenmeden ki. Biz yıkanmayı kirlendikten sonra yıkanma olarak düşünüyoruz. Oysa en güzel temizlik kirlenmeden yıkarmaktır. Kirlenmeden alınmaktır. İşte Efendimizin de adeta durumu o. Kur'an'ın da bize tavsiyesi oldu. Kirlenmeden yıkar. Kirlenmeden yıkanırsan Allah'ın Kudüs ismi, temizleyici olan Allah'ın Kudüs ismi sende daha çok tecelli eder. Allah'ın Gaffar ismi, Allah'ın Tevbat ismi sende daha fazla gerçekleşmiş, görülmüş olur. ''İnneu kârı çünkü bu Allah, burada ''huvana''lı ismi Yani abartılı şekilde Allah, tevbeleri çok çok kabul ederdir. Ve Kerim'e sallallahu aleyhi ve sellem bazı nuzul-i hazî sureti bu surenin inmesinden sonra Efendimiz yaptı. Yeksur-u min kabri subhanallah ve li hamd ve etub ile bu ifadeyi çokça yaptı. Onun için Efendimiz bize de tavsiye ediyor. Subhanallah ve li hamd ve etub ile yani Allah'a hamd ile tesbih ederim, Allah'a tevbe istiğfar ederim ve etub-i ile. etub tevbenin manası şu, ona yönelim. Hevvede yönelme var. Yüzünü ona çevirme var. Ona doğru yönelme olayı var. Bu haline biha et nevukat diktara ver olur. Bununla da anladı ki Efendimiz eceli yakalır. Hatta iki şeyi söyleyeyim. Bu surenin inmesiyle, inmesiyle birlikte Hazreti Ebubekir ağlıyor, üzülüyor. Hazreti Ömer diyor ya inmiş, niye ağlıyorsun diyor. Bak ayette ne diyor? İşte fetih geldi, yani ey Muhammed görevim bitti. dedi. E görev bitince ne olacak? Demek ki ömrünün sonuna geldi. Yine diğer ayette اِنِ اَكْبَرْتُ عَقُمْ دِينَكُمْ وَا اَكْبَرْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَكِ وَرَضَيْتُ عَلَيْكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ Yine bu ayet gelince Hazreti Ebubekir Vekir yine ağlıyor. Bugün ey Muhammed senin dinini kemale erdirdi. Üzerindeki nimetimi de tamamladım. Deyince yine Hazreti Ebu Vekir ağlıyor. Ömer soruyor, niye hamulsun? Bak bugün senin dinini kemale erdirdim Üzerindeki nimeti tamamladım diyor. Bu ne demek? Demek görevi bitti. Görev bitince ne olacak? Demek vefatı yakın. Yani o demin okuduğum ayet ile bu A sure, Efendimiz'in ömrünün yaklaştığını Artık görevinin bittiğini haber veren bir sure ve bir ayet olmuş oluyor ki ondan dolayı Efendimiz de yaklaştığını birinci ecelinin bu tesbihi özellikle çok yapıyor. Subhanallah ve bihandi ve estağfurullah ve letûb-i cümlesini çok yapıyor. Ve kâne fitr-ı Mekke'de fi Ramazan senet sema. Ramazan'da Mekneli fethinde 8. senesinde ve türaf ve sallallahu aleyhi ve sellem fiyrediyen evvel senete aşere 10. senesinde de evvel ayında doğduğu günde vefat ediyor. Pazartesi buluyor, Pazartesi de Efendimiz Aleyhisselam vefat etmiş oluyor. Rahmetullah aleyh. Bu da Nasır suresi olmuş olmaktadır. Anlaşıldı mı? Anlaşılıyor mu? Evet. Yani İhlas, tebbet ve ondan sonra Kafirun suresi gelmiş oluyor. Sure Kafir, Kafirun. Kafirun suresi Bunda da kimisi Mekke'de, kimisi Medine'de demiş. altı ayettir. Ellezete lamma qala min el müşkilin el resul sallallahu aleyhi Müşriklerden bir kısım, bir cemaat, bir topluluk, bir kavile, bir millet. Baktaki bu ayet, onların o, o sözü söylemelerin üzerine nazir oldu. Dediler, de, tabu ilahetena seneten ve namudu ilahetet, ilaheteti seneden. Ey Muhammed, bir sen sen bizim kutlarımızı tap, bir senede biz senin kutlarını tapalım, Rabbine tapalım, ilahını tapalım demeleri üzerine bu sure inmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani dikkat edilirse kul ile başlayan dört tane sule kul ağzı kurallahu felan kul ağzı kurallahu minnas kul huvallah kul ya i ben kafir dördü de kul ile başlıyor ey habibim onlara de ki kul de o sana hani sen de bizim ilahımıza bir yıl tatlıyor var ya onlara de ki ya i ben kafir ya idam adi ey kafirler la abudu fil hâli şu durumda şu durumda ben tatmam neye? ma tabudune minen esnav putlarla sizin tapmış olduklarınıza ben tapmam He, aynı zamanda vela entüm. siz de abidune tapıcı değilsiniz filhan şu durumda neye ma abudun benim ilah taptığıma kim o? huvallahu ta'ala oh. bir olan benim taptığım bir olan Allah'a da siz tapıcı değilsiniz. Nitekim ben de sizin putlarımıza tapıcı olmadığım gibi bu şimdiki durumda böyle olduğu gibi gelecekte de öyle Veren en var. tapacak değiller. Şimdi olduğu gibi. Neye ma abed sizin Aynı zamanda veren en siz de abi filistik Siz de gelecekler benim taptıklarıma tapacak değilsiniz. Alam Allah minhum Allah biliyor ki gerçekten siz iman ediliyorsunuz. Samimi değilsiniz. Yani diyorsunuz ya işte ya Muhammed bir yıl sen bizim putlarımıza tap, biz de bir yıl sen ilarda taparız Bu sözümüzde bile samim. Dürüst değilsiniz, gerçek değilsiniz diye Rab'ımız onları ifade ediyor. Bu kumâ alâullâh, alâ niçin mutabireti? Yani cenab ı Hak aneta onlara karşılıklı olaraktan bu şekilde bir cevap vermiş oluyor. O halde madem ne siz şimdiki zamanda ne de gelecek zamanda, ne siz kalacaksınız ne de ben olacak değilim. O halde de konuluyor. Sizin dininiz ne yok? Eşşik. Sizin dininiz olan şirk şey sizindir. Hayrı olsun sizin olsun. He, ver, veliyedi. Benim içindir. Neydi? Aslında bunun şey, dini'dir. O ya e, menzubiyeti yazın. Yani benim dinim de benim içindir. Sizinki sizin olsun, belki de benim olsun. O da nedir? Fil-i İslam. Yani veliye, dini, İslam. Benim dinim olan İslam da benimdir. Vahaza kadde el bir haldir Bu, onlara karşı Harp emrinden önce geliyor. Yani daha sonra mesela onlar sana saldırdığında sen de onlara cevap ver. Ayet gelince bu sefer onların saldırmalarına efendimiz Mukabele ile karşılık vererek cevap vermiş oluyor. Ve o süfre el ya on el izafetü izafetü eslatatı vakfır babasır ve esbeteruma yavufer hâle. Kilerim dediğim gibi veli di Oradaki ya hasfedilmiş oluyor ortadan kavrulmuş olur ama gizli bir yağ olayı var. Veliye dini Aynen lafın dinimde olduğu gibi, benim dinimde dinim olan İslam da benim içindir buyuruyor. Evet kısa bir ara ondan sonra devam edebiliriz.